Belki de pufkon var akşamı. Ayrılırdım seninle. Ve ben bir gece geçiririz. Hani uyku tutmayan o gecelerde insan yapacak bir şey bulmadığında hep bir şeyleri karıştırır ya. İşte kimisi kitapları karıştırır, kimisi televizyonu karıştırır, kimisi radyo frekansları arasında dolaşır. Ben de böyle bir gece yarısında, hatta sabaha doğru geç bir vakitte, ATV'de haberci programına rastladığımı söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam sabahın dördüğü. Yayını doldurmak için... Evet, sabahın dördüğünde yayına doldurmak için haberci programının eski bir kaydı yayına verilmişti. Bundan bahsetmiştim. İster tesadüf diyelim, ister tevaf diyelim. Denk geldi diyelim, edersek diyelim. Sonuçta karşı karşıya olduğum ve siz anlattıktan sonra da belki sizler de gördünüz, sizler de hissettiniz belki karşı karşıya olduğumuz şey şuydu, Biliyorsunuz bugün gazetelerde, belki televizyon kanallarında yayınlanan haberlerde de. Cayır cayır yanlışın izlediğiniz o 400 yıllık caminin geride kalan tek caminin kosa daki. <gülüyor> i̇şte bunlar haftalar önce ATV'nin sabahın dördünde. ...yayını doldurmak için yayına verdiği eski bir haberci programında Kosova dosyası vardı. Ve o dosyada... ...Kosova anlatılıyordu. Kosova'da yaşananlar, katliamlar... ...kundaklanan evler... ...son durum, Birleşmiş Milletler... ...ve o arada... Hani insanın kendisini çimdikleme ihtiyacı hissettiği zamanlar vardır. Yanlış mı görüyorum? Yanlış mı anladım? Diye. İşte o programda şunu gösteriyordu ATV'deki haberci programı NATO askerleri resmen bir de kulübe kurmuşlar Evet, resmen bir kulübe inşa etmişler yanında. Nöbet tutuyorlar bir Sırp anıtının başında. Evet, bir Sırp anıtının başında, Arnavutlar yıkmasınlar diye, zarar vermesinler diye. 24 saat nöbet tutuyorlar. Bugün ister istemez bunu hatırladım. <gülüyor> Bir Sırp anıtını koruyan Birleşmiş Milletler askerleri var. Ama 400 yıllık tarihi bir eseri. Biricik, geride tek kalmış bir camiyi koruyan Birleşmiş Milletler askerleri yok. Ortalıkta komplo teorileri üreten, bunları çoğaltan, bunları dinleyen... Bunları ciddiye alan, savunmak için ya da eleştirmek için gündeme getiren bir sürü salak var ama bu ve benzeri durumları göremeyen, Buna da ilginci, o sır anıtının hangi amaçla oraya dikildiği, o anıtta nelerin yazdığı, o anıtın neyin hatırası olduğu, ne zaman gündeme getirilecek, ne zaman masaya yatırılacak, ne zaman manşet yapılacak, ne zaman haber yapılacak. Beyefendiler ve hanımefendiler, sizin gündem dediğiniz, Ciddiye aldığınız, konuşmak, savunmak, eleştirmek için ağırlıyorduğunuz şeyler. Kusura bakmayın, başarıdan başka bir şey değil. CHP'ymiş, AKP'ymiş, Kıbrıs'mış. Kıbrıs tartışmalarını daha doğrusu Kıbrıs dedikodularını bir kenara bırakırsak, kastettiği bir şey Kıbrıs dedikodularıdır, Kıbrıs elbette önemli. Çok önemli konuşmalar yaptığınızı düşünürsünüz. Gündemi takip ettiğimiz? O sır panıtı neyin hatırasına dikilmişti? Evet ben bir gece yarısı daha doğrusu sabaha doğru sabah dört sularında ATV'de haberci programından öğrenmiştim onu. 1289'de bir şey hatırlatıyor mu? 1989. Tam 600 yıl sonra. Evet. Aklından bir zorun mu var? Tam 600 yıl sonra, Hı. 1989'da o anıtın dikildiği yerde. Bir rivayete göre 500 bin. Bir diğer rivayete göre bir milyon Sırp toplanmıştı. Ve o anıtı bir intikam anıtı. 1389 Kosova Savaşı'nın intikamını almak için dikilmiş bir anıtı. Birleşmiş Milletler'in koruduğu bu. Birleşmiş Milletler'in ve UNESCO'nun korumadığı ise... İşte bugün gazetelerde gördüğünüz, haberlerde belki gördüğünüz, belki görmediğiniz 400 yıllık bir iç, tarihi bir eser Hoş bir hatıra, cayır cayır yandı <Gülüyor> Belki de bir yılbaşı akşamı Nasıl öleceğim seninle? Belki de bir sonbahar akşamı ayrılırduk seninle. Bir, bir, gelseyle, hepsi boş, hepsi bir ya, Gitmeyen kavga 13 asırdır kağıt üstünde çizilen sınırların böldüğü halklar 70 yıllık zoraki bir birliktelik Farklı dinler, farklı tarihler, farklı ittifaklar Balkanlar yeryüzünün en sıcak noktalarından biri. Dün de böyleydi, bugün de. Ne yazık ki fatura her zaman savunması sivillere çıkıyor. 1989 yılının Haziran ayı başlarında, bugün Lahey Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanan Slobodan Milošević, Kosova'daki Terapçe maden işçilerinin direnişini sert bir biçimde bastırmaya karar verdiğinde, Olayların kendisini ve ülkesini bir kaosa sürükleyeceğini düşünmüş müydü? Bilinmiyor. Ancak Yugoslavya Devlet Başkanı Preština Üniversitesi öğrencilerinin eşit Cumhuriyet Hakkı taleplerine sadece federal orduyu onların üstüne sürerek. Kanlı bir yanıt vermekle yetinmemiş, 28 Haziran'da 1389'da 1. Murat Komutası'ndaki Osmanlı ordusunun Sırp Kralı Lazar'ı büyük bir bozguna uğrattığı Kosova uvasında dev bir miting de düzenlemişti. Bozgunun 600. yılında yapılan bu almada Kral Lazar'ın kemikleri mezarından çıkarılıp, ...bütün bir ülkede dolaştırılmıştı. <Gülüyor> Belki yıllar sonra yine... ...kavuşurduk seninle... ...ya da bir tek lif gelse yine... ...aldatırdı. Ardından yönetim 10 yıl sürecek kanlı bir sürecin kilidini açmış ve Kosova ile Voivodina'nın özellikleri iptal edilip Sırbistan'a bağlandıkları açıklanmıştı. Avrupa şaşkındı. Ne var ki tarihe daha serin kanlı bakanlar bunun kaçınılmaz olduğunu biliyorlardı. 1389 yılında Kosova savaşının ardından tümüyle Osmanlı egemenliğine giren balkanlarda Dengeleri yıkan olay, 1878 yılında toplanan Berlin Konferansı'ydı. <Sessizlik> Kapitalizmin, emperyalizm aşamasını belgeleyen bu konferans, sadece dünyanın sömürgeci devletler arasında paylaşımını değil, aynı zamanda Balkanlardaki yeni nüfuz alanlarını da belirlemişti. İngiltere, Yunanistan'ın, Fransa ve Rusya, Sırbistan'ın, Almanya'da Bulgaristan'ın hanisi olup çıkmıştı. 1912 yılındaki Balkan Savaşı ile birlikte daha önce bir Osmanlı eyaleti olan Balkanlarda artık her birinin arkasında bir Batılı gücün bulunduğu yeni devletlerin sınırları çizilmişti. Sırbistan, Bulgaristan. Yunanistan, Karadağ, Makedonya ve Arnavutluk. Ama Balkanların acı dolu tarihi de belki o gün yazılmıştır. <Gülüyor> Balkan Savaşı'nın ikinci evresinde birbirine giren Bulgaristan'la da Yunanistan'dan daha avantajlı çıkmıştı. Önemli sayıda Arnavut ve Müslüman'ın yaşadığı Makedonya ve Kosova'yı ele geçirmişti. Ama ya ev sahibini bastırır misali, Balkanlara en geç 6 ila 12 yüzyıllar arasındaki göçler sırasında gelen Sırpların, ...büyük Sırbistan hayalleri bitmiyordu. Nitekim insanlığı kana ve acıya gömen... ...birinci dünya savaşını başlatan mermi de... Saraybosna'yı ziyaret eden... ...Avusturya veliahtı Arşidük Ferdinand'a atılan... ...bir Sırp militanın koşunuydu. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkıldığında Yugoslavya'nın adı artık Sırp, Hırvat ve Slovenler krallığıydı. Büyük Sırbistan'ın önemli bir bölümü gerçekleşmişti. Ancak ülkedeki Arnavutlarla Müslümanlar sorun yaratıyorlardı. <gülüyor> bu halkları eskiden Osmanlı İmparatorluğunun jandarmaları olarak görüyorlardı. Şimdi ise ekonomik açıdan en verimli toprakların üstünde yaşayan aslanaklar gibi. 7 Mart 1932'de Belgrad Üniversitesi felsefe profesörü Vaso Kubruloich Anavutların kovulması başlıklı bir kitap yazdı. Arnavutların Yugoslavya'nın en iyi topraklarına sahip olduklarını vurguladıktan sonra, suçu Yugoslavya yönetiminde buluyor ve Sırpların egemenliğindeki devletin güç kullanarak Arnavutları kovması gerektiğini söylüyordu. Bu kadarla kalmıyor. Aynı işlemin hırvatlara ve boşnaklara da uygulanmasını talep ediyordu. Ortaya koyduğu yöntem ise çok basitti. Osmanlı'nın son yıllarında olduğu gibi köyler ve mahalleler kundaklanacak, katliamlar yapılacak ve böylece bir korku ortamı yaratılarak insanlar göçe zorlanacaktı. <gülüyor> içinde üyesi olduğu Sırbistan Bilim ve Sanat Akademisi, 1944'te memleketimizdeki güncel sosyal sorunlar bildirgesini yayımladı. Slobodan Miloševiç, Büyük Sırbistan projesini 1989 yılında başlattığında, elinin altında işte bu bildirge vardı. Ayrılırdık seninle, Ki Sırplar bir gerçeği unutuyorlardı. Bölge tarihsel açıdan her zaman ayaklanmalara, iç savaşlara, etnik çatışmalara, sınır kavgalarına, prensik mücadelelerine sahne olmuş bir yerdi. Antik çağda Balkanlarda bütünlüğü sağlamış tek kişi olan Ilirya Kralı Pirus, uzun bir savaştan sonra Romalıları dize getirdiğinde kendi ordusunda da ancak birkaç kişi sağ kalmıştı. Literatürde tüm tarafların yenik çıktığı savaş anlamına gelen Pyrus Zaferi deyimi işte buradan gelir. Milošević Balkanlarda kılıcımı çakmadan önce hiç olmazsa biraz tarih okusaydı, bugün yüzbinlerce insan yaşamını yitirmez, milyonlarca insan yollara dökülü, mülteci kimliğiyle, sınırdan sınıra sürüklenmesin Romantikler... <gülüyor> <Çetmişinde. gülüyor> <Ortodan romantikleri. gülüyor> antik çağda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 Yüzbinlerce binlerce insan yaşamını yitirmez, milyonlarca insan yollara dökülüp, mülteci kimliğiyle sınırdan sınıra sürüklenmez. Sırplar! bugünkü Yugoslavya'nın temeli Birinci Dünya Savaşı'na dayanıyor 1882 yılında kurulan bir Sırbistan Devleti vardı ama bunun Sırp Hırvat ve Slovenler Krallığı olarak tanınması 1918 yılında gerçekleşti önce meşnuti bir krallıktı 1929'da ülkenin adı Yugoslavya Krallığı olarak değiştirildi 29 Kasım 1945 tarihinde Alman ve İtalyan ordularına karşı gerilla savaşı veren Tito'nun başkanlığında Federal Yugoslavya Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilan edildi. Belki de bir yılbaşı akşamı Danışırlar seninle Belki de bir sonbahar akşamı Bağımsızlığın sinyali. 1963'te kabul edilen anayasa ülkenin adı bu kez Yugoslavya Federal Sosyalist Halk Cumhuriyeti oldu. 27 Nisan 1992'de 3. bir Yugoslavya kuruldu. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti. Bu son cumhuriyet Eski Yugoslavya'yı oluşturan Sırbistan ve Karadağ Federal Cumhuriyetleri ile 1989'da özellikleri iptal edilen Vojvodina ve Kosova bölgelerinden oluşuyor. Sadece ayrılık yaptı böyle Sırplar Balkanların yerlisi değil. Sırplar Balkanların yerlisi değil. 6-12 yüzyıl arasında kuzeyden gelerek bu topraklara yerleştiler. 1331-1355 arasında Stefan Duşan önderliğinde Tuna Nehri'nden orta Yunanistan'a kadar uzanan bir krallık kurdular. 29 Haziran 1389 tarihindeki Kosova Savaşı'ndan sonra Osmanlı egemenliğine girdiler. O tarihten sonra da, ne Voivodina'da, ne Hırvatistan'da, ne de Bosna-Hersek'te etnik çoğunluk oluşturabildiler. <gülüyor> Hepsi rüya, Hepsi Büyük Sırbistan rüyası gören milliyetçiler bu zaaflarını şu sloganla örtüyorlar. Nerede bir Sırp varsa orası Sırbistan'dır. Tam 6 asır boyunca Osmanlı'nın bir eyaleti olarak kalan Sırbistan o dönemde özellikle Arnavut valiler tarafından yönetildi. Valilerin sert önlemleri bugün bile Arnavut Sırp düşmanlığının önemli nedenlerinden biri. Milliyetçilik ve bununla birlikte Büyük Sırbistan Projesi ilk kez 1840 yılında Sırp düşünür Garashanin tarafından formüle döküldü. Tamam. 1840 yılında Sırp düşünür Garashanin tarafından. İtalyan birliğinin kuruluş öyküsünden esinlenen Garaşanin, Sırbistan'ın Balkanların Piemonte'si olduğunu söylüyordu. Nasıl Piemonte krallığı İtalya'nın birliğini sağladıysa, Kral Aleksandr Karayorgeviç'in önderliğinde Sırplar da Balkanların birliğini sağlayabilirdi. Garaşanin Hırvatları sorun etmiyordu. Çünkü ona göre Hırvatlar Sırpların tali bir etnik grubuydu. Belki de bir yuvaşı akşamı, Ancak Sırbistan'ın Balkan Birliği'ni sağlayabilmesi için, önce kendi sırtındaki Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğu yükünden kurtulması gerekiyordu. Balkan Savaşı ikinci yükü kaldırmıştı. Ama... Büyük Sırbistan'ın birçok toprağı hala Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun sınırları içindeydi. Yine, ya da bir... Karael Karael adlı gizli bir örgütün üyesi olan Gavrilo Princip... 28 Haziran 1918 günü Karayel adını taşıyan gizli bir örgütün üyesi olan Gabrilo Princip 28 Haziran 1918 günü Avusturya Macaristan tahtının veliahtı Arşidük Frans Ferdinand'ı Saraybosna'da öldürdüğünde Sırbistan yine hamisi batılı ülkelerin ve Rusya'nın desteğiyle yitirilmiş topraklarını elde edeceğini düşünmüştü. Suikastin tarihi bile anlamlıydı. 28 Haziran, Sırpların Osmanlılara yenildikleri Kosova Savaşı'nın tarihiydi. Aşklar artık zaman alemde, romantikler, <Gülüyor> Bazı tarihlere göre o tarihten sonra sırp anneler yeni doğan çocuklarına Gavrilo Princip'in fotoğrafını gösterip Kosova'nın intikamcısını selamla diyorlardı. Sovyet devrimine katılan ve bunu dünyayı sarsan 10 gün adlı kitabında anlatan Amerikalı gazeteci John Reed suikastın yarattığı ortamı şöyle nakletmişti. Artık her sırf vatandaşı ileride niçin savaşacağını daha iyi biliyordu.